Allah'ın ölmeden önce, vefat etmeden önce yazmış olduğu vasiyetini okumak istiyorum. Çünkü vasiyetinde Rahimahullah bizim bugüne kadar işlemiş olduğumuz öğrenmiş olduğumuz sünnetleri görmekteyiz. Şimdi de böyle büyük bir alimin vasiyetini öğrenmeniz, sizlerin de ileride ya da bu gece vasiyetinizi yazarken örnek olması açısından önemli Şeyh Albani bani diyor ki vasiyetinde Bismillahirrahmanirrahim Olsi zevceti ve evladı ve ve diyor hanımıma, çoluğuma, çocuğuma, arkadaşlarıma ve beni seven herkese şunu vasiyet ediyorum. Benim ölümüm onlara ulaştığında, ölüm haberim onlara ulaştığında ne yapsınlar? Bana mağfiret ve rahmetle dua etsinler. Ve alla yabku alayya niyahatan ve bi sawtin marfu. <gülüyor> Şeygalbani şey, rahimehullah görüyorsunuz. Sahihü sünne, Sahihü hadis. Şey Ahmed ibn Abdülrahim Seleften birisini birisini gönderirken, onun hakkında bir mektup gönderiyor. Sahibul Hadis diyor, Sahibu Sünnet diyor. Ne demek Sünnet sahibi, Sünnet Hadis sahibi, yani Hadis ilmini iyi bilen, Ravileri iyi tanıyan mı? Hayır. İşte hadisle amel eden, Sünnetle amel eden insan. Ona Sahibul Hadis, Sahibu Sünnet deniyor. Şeykalbanı rahimullah ta, bu çağda yaşamış, Hadis sahibul Hadis, Sahibu Sünnet bir zat idi. Diyor ki arkamdan diyor yüksek sesle ve hışkırarak çığlıkla ağlanmasın. Bunu vasiyet ediyor. Çünkü biliyorsunuz hadislerde ne var? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden bir tanesi ne diyor? Ölü arkasından ağlayan kişilerin ağlamasıyla ne yapar? Azap görür. Alimler bunu nasıl tefsir ediyorlar? Diyorlar ki şayet... Ölecek olan kimse öldükten sonra arkasından insanların ağlayacağını biliyorsa böyle bir şeyi varsa kanaati varsa bunu vasiyet etmiyorlarsa etmiyorsa ne olur? Sorumlu olur. Bu, bu şekilde de arkasından ağlayan insanların ağlamasıyla azap körülür. Diyor ki Rahimahullah ve saniyen en, en yuacilu bidef bidefni ve la yukbiru bi min akrabı ve ahbani illa kadri kadrın ma ihsul bihim vacibu tecihizi. benim diyor cenazemi ölüm haberimi yakın akrabalarıma kardeşlerime diyor hemen haber vermeyin niye sadece diyor haberi olan kimler olsun benim yaşadığım topraklar üzerinde bana yakın cenazemi yıkama işleminde cenazemi hazırlama işleminde mezarlığa götürme, camiye götürme işleminde yardımcı olabileceklerin ancak diyor haber olsun. Az sonra gelecek zaten Şeyh Albani Rahim ola neden böyle söylediğini anlayacağız. Hani ülke dışındaki şehir dışındaki akrabalarıma, çoluğuma, çocuğuma haber verirseniz insanlar duygusal davranabilir. Çoluğum, çocuğum duygusal davranabilir. Benim cenazeme ne yapabilirler diyor? Geciktirebilirler. Onun için bir haber vermeyin uzaktakilere. Ne zaman haberleri olsun? Beni gömün. Sünnete göre bir an önce hızlı bir şekilde götürün. Ondan sonra kim haber veriyorsanız verin. Sonra Rahim Allah kendi e, cenazesinin yıkanmasını komşularından birisine İzzet Hıdır Ebu Abdillah e, ve e, arkadaşına, bu arkadaşına ne yapıyor? Tavsiyede bulunuyor vesiyette bulunuyor. Diyor ki, İzzet Hıdır ne yapsın? Benim cenazemi yıkasın. Ve de cenaze işleminde, hazırlama işleminde, yıkama işleminde uygun kişileri ne yapsın? Kendine yardımcı olarak seçsin diyor Rahim Oğlu. Üçüncü olarak diyor ki, ve salisen aktarud defne fi akrabi mekanin diyor, gömülme, e nerede ölürsen öleyim, oraya en yakın mezarlığa gömüleyim diyor. Vasiyet olarak. En yakın mezarlığa götürün beni diyor. Niye? Bakın, yani vasiyeti gördüğünüz zaman, okuduğunuz zaman, atifi, duygusal çok şey görmüyorsunuz değil mi? Sünnet. Arkamdan ağlamayın. Uzaktaki akrabalara haber vermeyin. Diyor ki en yakın mezarlığa götürün beni. Yani bakın konulara dikkat ederseniz, bu, şu ana kadar işlemiş olduğumuz kitapta geçen, bu onun Rahimahullah'ın kitabında zikrettiği sünnetler. özeti vasiyette. Niye en yakın mezarlığa götürün beni diyor. Çünkü cenazeyi taşıyacak olan kardeşlerim, arkadaşlarım, akrabalarım ne yapmasın beni, cenazemi, tabutumu arabayla taşımak zorunda kalmasınlar diyor. Omuzlarında hemen götürsünler diyor. Ve buna bağlı olarak da diyor cenazeye takip edecek olanlar ne yapmazlar arabaya binerek Hz. arkasından gitmezler, Yürüyerek gitmiş olurlar. Evet. Ve diyor beni diyor çok eski bir mezarlığa gömün. Yani yeni yapılmış mezarlıklar olmasın, çünkü diyor e, eski mezarlıkların yani diyor ki en <gülüyor> falan Yani sonradan kazılıp başka bir yere nakil bir mezarlık olmasın, olmadığı olma, olması olmadığı zannedilecek bir mezara götürün diye diyecek şey Albana Rahmet. Yani Müslüman'ın biliyorsunuz ölüsü de dirisi gibi nedir? Hürmetlidir, değerlidir. Ne yapalım biz ona dokunulamaz. Ve usî <gülüyor> Çoluğuma çocuğuma tavsiyem, vasiyetim benden sonra da diyor birbirlerini sevmeleri, birbirlerini arayıp sormalarıdır. Miras konusunda, mal konusunda diyor, ne yapmamalarını istiyorum. İhtilafa düşmemelerini istiyorum. Buna onlara vasiyet ediyorum diyor. Ve katta raktu lehum maşaallahu teala minel ulufil muellefe minen denanir Onlara yetecek kadar binlerce ne yaptım diyor. Ürdün dinarı bıraktım. Biliyorsunuz Şeyh Albani Allah, kitap kalemi alan, tehlif eden ve kitapları çok satan bir alimdi. Bunlardan da bir neyi olmuştu? Geliri olmuştu. Hayatının büyük bir bölümünü fakirlikle, yoksullukla saatçilik yaparak geçiren biçirmek zorunda kalan bu alime Allahu Teala hayatının son bölümünde ne yapıyor? Hareket kapılarını açıyor. Ne ile? Yine ilimle. Çünkü insanlar yayın evleri ne yapacak? Bu alimin kitaplarını basacak. Çok talep ediliyor, çok satılıyor. Binlerce baskı yapıyor. Şeyh Albani Rahim Allah diyor ki, çoluğuma çocuğuma ne yaptım? Binlerce ürdün dinarı bıraktım. Tabi burada yani ilginizi çekecek bir husus parayı nereye koymuş Şeyh Albani Rahim Allah. Diyor ki, وَهِيَّ ف۪ي مِحْفَذَتَيْنِ <gülüyor> yani şantataynî mevdu'at mevdu'atâni tahte firâş-i serîr yatağın altına koydum diye. Yatağın altındaki iki çantanın içinde diyor. Aslı Albanyalı olduğu için demek ki hani Türklerde de var yastık altı, yatak altı. <gülüyor> Rahimahullah. Tabi bunun dışında ayrı bir şey de var. Alimler ne yapmıyorlar? Yani zaruret olmadığı sürece paranın bankaya koyulmasına caiz görmüyorlar yani. اَلَّذ۪ينَ نَامُ عَلَيْهِ Uyuduğumuz yatan altta diyor. Ve onun dışında diyor ne var? Ee, siyah çantada diyor. O kutuların içindeki siyah çantada diyor. Ne var? Her birinde diyor. Yüz dinarlık, dinar zehep ve ekser. Yüz dinardan fazla ne var? Altın var diyor. Rahim Allah. Tabi burada bıraktığı mirasları ne diyor? Bakın çok önemli bir husus. فَيُقْسَمُ قُلُّ ذَلِكِ عَلَى الْقَاِدَةِ الْقُرْآنِيَّ Bütün diyor malım mülküm. Kur'an'î kural üzerine, miras kuralı üzerine dağıtılsın. لِذَّكَرِّ مِثْلُ Erkeğin hakkı, dişinin hakkı erkeğin hakkına göre nedir? İkide birdir. Buna göre bir dağıtılsın miras. وَلَا فَرْقَ ف۪ي ذَٰلِكَ بَيْنَ مَا كَانَ نَقْدًا اَوْ اِقَارًا İster diyor bu benim bıraktığım miras. Para olsun, ister diyor. Akar olsun, ister. Arsa olsun. Bunların hepsi hangi kaideye göre dağıtılsın? ikiye bir kaidesine göre dağıtılsın diyor. Tabi burada diyor ki فَاِيَّاكُمْ اَنْ تَظْلِمُوا اَحَادًا min بَنَاتِ Sakın ha diyor kızlarından birisine ne yapmayın? Zulmetmeyin. Yani onlara mirastan mahrum bırakarak onlara zulümde bulunmayın. Onların da hakkını gözetin. وعلى من كان في البلد الذي أموت فيه أن لا يخبر من كان خارجها من أولادي فضلاً عن غيرهم. أنم ölümümü ülke dışında yaşayan çocuklarıma kimseye ne yapmasın haber vermesin. Çocuklarımın dışındaki yakın akrabalarıma ve arkadaşlarıma da haber vermeyin. إلا بعد تشييعي حتى لا تنقلب العواطف وتعمل أعمال عملها فيكون ذلك سبباً لتأخير جنازتي. Ola diyor insanlar duygusal davranır. Kalpleri diyor hislenir. Ve böylece diyor beni ne yaparlar? Cenazemi geciktirebilirler. Sâilem el-Mevlâ alqahu, kâhû ve kad gafara <gülüyor> li zunûbi mâ kaddam tuğuma Allah-u Teala'dan dileyim, allah Teala'dan isteyim. Gelmiş, geçmiş günahlarımı bağışlayarak ona kavuşmamdır. Diyor Rahimahullah. Sonra sonra o komşularından kendisinin cenazesini yıkamasını istedi. Ezzet i ve Muhammed Ebu Leyla'ya diyor ki ne yapın diyor. Biner dinar para verin diyor. Onlar çünkü diyor çok kahramı çektiler. Yanımda bulundular. Dostluk ettiler bana. Onlara da diyor biner dinar ne yapın. Ürdünün para verin diyor. Ve Allah'a es'elu en yecmâ'nâ ma'as-ıddîkîn ve şühedâ'i ve sâlihîn ve allah Teala'dan da dileyim, isteğim, Niyazım. Bizleri şehitlerle, sıddıklarla, salihlerle ne yapması? Haşretmesi, birerle getirmesi. Onların ne güzel dost olduğunu söylüyor. Ve o bir mektebeti kulliha sevaen mâ kâne minhâ matbu'an ev musavveren ev maktûtan bi khattî ev bi khattî Bütün diyor kütüphanemi. Kütüphanemi. içinde bulunan el yazması, kendi yazımla yazdığım ya da Parayla satın aldığım basılı matbu bütün kitaplarımı diyor. Nereye başlıyorum? Bilen var mı kitaplarımı şey kalban nereye başlıyorum? El-Camiatü'l-İslamiye. El İslam Üniversitesi'ne bak. Medine'deki İslam Üniversitesi'ne diye başlıyorum. Lianne li fiha ziya ne demiş? Zikrayatun hasena fid davwatil ve sünne ala menhec-i selef salih. Çünkü diyor, orada öğretmen olarak kaldığım müddette kısa bir süre kalıyor. bir 2 sene kalıyor zannedersem hatırladığım kadarıyla. Orada diyor ne var? Güzel diyor hatıralarım var. Selefi Salihin Kur'an'a sünnete ve Selefi Salihin yoluna çağırdığımız o güzel günlerde diyor ne var? Güzel anlarım var. Bütün kitaplarımı oraya bırakıyorum diyor. Biz de Şeyh Albani'nin öğrencilik yıllarımızda bu kütüphanesini gittik gördük. Böyle kütüphanelerin bulunduğu bir bina var üniversitede. Onun içinde bir bölümdeki de kimin kitabı? Şeyh Albani Rahim Allah'ın kitabı. Tabii Şeyh Albani Rahim Allah'ın sünnete olan hırsını böyle bazen derslerde sizlerle de paylaşıyoruz. Size onun kitaplarından okuduğunuz zaman görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Kütüphanesinde dikkatimizi bir şey çekti mesela. Şeyh Albani Rahim'e kafirlere benzememe konusunda çok gayret sarf eden bir halim. Kılıkta, kıyafette, işte saatini sağ kola takan. Yani onlara benzememek lazım diyor. Bunun emri olmuşuz ve onlara muhalefet em etmekle emrolunmuşuz diyor. Işte saatini sağ koluna taktığını biliyoruz. Şeyh Albani Rahimahullah'ın. Birçok hususta. Kitaplarına baktık tabii kütüphanede. Mesela hatırlıyorum. Tefsir Taberi. E, taberi tefsirine baktığımızda Şeyh Albani Rahimahullah'ın. Tabii Şeyh Albani Rahimahullah'tan önce hadisçilerin de bir şeyi bu. Uygulaması. Normalde bir insanın okuduğu yerin önemli olan tarafını ne yapar? Çizer değil mi kalemle? Satırın neresini çizer? Çizeriz. Altını çizeriz. O şey, satırın neresini çizmiş? Üstünü çizmiş diyor. Müslümanlar böyle çizer. Satırın üstünü. Böyle yani mütehammiz, sünnete bağlı, hırslı bir alim. Böyle kitaplarına baktık sürekli böyle notlar almış, onları okumuş, onlara önem vermiş. Ömrünü bunların arasında geçirmiş bir alim. Rajemin <gülüyor> Allah Taala'nın yemin fabıhiha ruvadıha. Allah Taala'dan ümidim nedir? Oraya ziyaret eden, oraya gidip gelen, o da kitaplardan okuyan insanlara fayda vermesidir. Kim manfağın sahibihiya yavmi edin, o gün diyor bana fayda verdiği gibi öğrencilerine de Medine İslam Üniversitesi'nin öğrencilerine de fayda vermesini istiyorum. Bu aynı fani bir ve davadıyım. Onların diyor iklastlı bir şekilde ilim talep etmelerinden ve onların yaptığı dualardan diyor bana fayda vermesini istiyorum. Bakın yani ahiretini seven akıllı insan ne yapar? Ahireti için çalışır. Yani hem vaktini ilme ayırmış, ölümden sonra da ne yapıyor? Kitaplarını ilim talebelerinin istifade edeceği o, o kitapları okudukça, ihlasla samimiyetle okudukça faydası kime dönüyor? Kitapların sahibine dönüyor. Ve onların duaları, onların rahimehullah demeleri hep ne? Bakın şey kalbana siz bakın en yakın akrabanızı bile abinizi, babanızı bile belli bir süre sonra öldükten bir, birkaç sene sonra ne yapıyorsunuz? Anlamıyorsunuz bile yani. Unutuyorsunuz. Ama ilim insanı öyle bir yükseltiyor ki arkasından insanlar ne diyor? Rahimahullah. Allah rahmet eylesin. İsmi anılıyor. Onun diyor görüşü neydi? Allah rahmet eylesin. Bu konudaki şey neydi? Dikkat ederseniz hep ne var? İlim insanın kadrini, kıymetini yükseltiyor. Tabi bu Vasiyeti 27 Cuma del Ula 1410'da yazmış. Altına da şöyle bir not düşmüş. Ua kete beli fakir, fakiru ila rahmeti Rabbihi, Muhammed Nasir adini al Albani. ketebel fakir, ila rahmeti Rabbihi. Rabbinin rahmetine muhtaç olan fakir. Muhtaç olan Muhammed Nasir adini al Albani. Sonra ardından da şu ayet yazmış. Rabbi auzgani an aşkurni emtak elleti an amte aliye. Allah'ım bana ilham et, bana öğret, bana nasip et, bana vermiş olduğun nimetine şükretmemi? Yani Bakın, Şeyh Albani Rahimullah yapıyor? Dünyadan ayrılırken, giderken, ölümüne yakın bir tarihte, hamd, hatta alimler diyorlar ki hamd, şükür, zikirler arasında öyle bir yere sahiptir ki, aynı orucun, aynı sabrın, o ibadetler arasında olduğu yere sahip olduğu gibi bir yere sahiptir. Yani karşılığını Allah veriyor. Hamd. Cennete ilk gelecek olan insanların hammadun rivayet sahih. Allah'a çok hamd eden, çok, çokça hamd eden insanlar olduğu nakl olmuyor rivayetlerde, hadislerde. İnsan çokça hamd etmedi Rabbine. Vermiş olduğu nimetleri gözünün önünden geçirerek. Ve ala valideyye diyor anne babama vermiş olduğun nimetlerden dolayı sana hamd olsun ey Rabbim. Bana bunu öğret diyor sana hamd etmemi öğret. وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ Ve razı olduğun Salih amelleri işlememi nasip et bana. وَأَصْلِحْلِي ف۪ي ذُرِّيَّت۪ي Allah'ım benim zürriyetimi ne yap? Islah et. Yani bu duayı etmezsen Allah'tan bunu talep etmezsen zürriyetin nasıl ıslah olacak? enni többetu ileyk Allah'ım ben ne yaptım sana tövbe ettim bakın dünyadan ayrılan bir insanın kim bu doa kimin duası arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinde Neml suresinde. suresinde pardon Süleyman, Süleyman Süleyman Aleyhisselam ne yapıyor karıncaların konuşmasını duyunca Allah'a hamd ediyor karşı. Yani peygamberlerin ağzında hamd var peygamberlerin ağzında şükür var peygamberlerin ağzında tövbe var Allah'a sığınmak var. Ve, inni minel ve itiraf ediyorum ve ben kabul ediyorum ve sana ilan ediyorum ki ben Müslümanlardanım. Diyerek Şeyh Albani Rahimahullah vasiyetini ne yapıyor? Burada sonlandırıyor Rahimahullah. Görüyorsunuz bir alimin hayatı neyse önemi de o. Hayatında sünneti nasıl ihya etmeye çalıştıysa, bidatlerden ümmeti nasıl sakındırmaya çalıştıysa, ölümünden sonra da bakıyorsunuz ki, o ameli, bu alimin o ameli devam ediyor. Bakın bizler hala diyoruz ki, Allah rahmet eylesin, bu hadis hakkında şöyle söyledi, bu amel hakkında böyle fetva verdi. Değil mi? <gülüyor> Rahimahullah. Evet. Gelelim geçen haftaki konumuza dedik ki cenaze namazı mescitte kılınacağı gibi camide kılınacağı gibi nerede kılınabilir? Caminin bahçesine yakın bir yerde ya da ya da cenaze has namazgah denilen yerde ne yapılır? Namazı kılınabilir. Eftal olan Peygamberimizin ekseriyetle kıldığı yerin neresi? Musalla. Cenazelerin ve bayram namazlarının kılındığı yer ama mescitte de kılınabilir. Celalban Allah bu, bu kitabında ve birçok kitabında sünnetlerin nasıl unutulduğunu konuyla alakalı birkaç sünnet varken nasıl bire indirildiğini ve onun nasıl mezhep içinde mezhep olduğunu bize defaatle böyle birçok konuda anlatıyor, zikrediyor. Mesela burada rahimallah diyor ki: "Veminal garayibi mevqiful hafiz el-Beyhaki min hadihi sunne a'ni as-salati ala el musalla Şafiler Bugün mesela Şafiilerin olduğu ülkeler gittiğin zaman Arapların mesela Suriye'de falan cenazelerin sürekli caminin içine getirildiğini görürsünüz. Diyor ki garip olan bir husus da diyor Hafız Elbey Hakkî Rahimahullah'ın diyor. Cenaze namazlarının musallada kılınması kılınmasıyla alakalı mevkifi duruşu diyor çok garip. Fe innehu lem ya'qid lehe fî kitâbihil kebir es-sûnen el kubra Es-sûnen el-kubrâ adlı o büyük Hadis kitabında diyor ne yapmadı bununla alakalı yani cenazelerin musallada kılınmasıyla alakalı diyor hiçbir bab zikretmedi. Ma katretü'l ahadis el varide fihi kemâ Gördüğün üzere diyor sana naklettiğimiz üzere kitapta namaz cenaze namazının musallada kılınabileceğiyle alakalı o kadar çok hadis olmasına rağmen ne yapmadı diyor kitabında böyle, bu konuya bu başlığa yer vermedi. Ma ennehu aqada baben mufradan li's salati aleyha fi'l مَا عَنَّهُ لَيْسَ illa اِلَّا حَدِيثٌ عَاِشَةً Ama bunun aksine diyor, cenaze namazının mescidin içinde kılınacağıyla ilgili tek bir hadis olmasına rağmen bununla alakalı ne yaptı diyor, bu hadise yer verdi. Bu konuya yer verdi. ثُمَّ جَرَى عَلَى سُنَنِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّتِ فِي مُخْتَصَرَاتِهِمْ Bunu gören diyor, şafi, imam bir hakkı hadisçi olmasıyla birlikte şafii bilinen, şafi olarak tanınan Ardından gelen diyor bazı Şafii alemler ne yaptılar? Onun yolundan giderek zannettiler ki ne? cenaze namazı nerede kılınır? Sadece caminin içinde kılınır. Sağfelu as-salate 'aleyha fi'l-musalla. Namazgahta kılınacak olan cenaze namazından diyor gafil olurlar, unuturlar onu yani. Bunun sünnet ne yapıyor? Bu şekilde onu söylüyor. Kennebi rahimehu Allah fi min hazi't-talibin. Mevlânabi mesela Minhac-ı Talibin adlı kitabında her şeyin atın neyi vardır diyorlar. At, bir atı sözü var. Likulli hesanin kebwa. Her at ne yapar? Yani o Arap atlar, asil atları düşünün. Asil olmasına rağmen yarış atı. Ayağı ne yapar? Tökezler. Her atın neyi vardır? Tökezler. Her alimin de neyi vardır? Hatası vardır yani. Değil mi? At ne kadar asil olsun gördüğün zaman böyle atı. Değil mi? Görürsün böyle maşallah. Atta bir asalat var çünkü. Aa bakarsın ki atın ne var? Tökezlemesi var. İşte Şeyh e, Albani Rahimahullah İmam-ı fi minhac Al-Talibin, Şafii kitabı, fıkıh kitabı. ikinci ciddi de zikrediyor. Fekale ve tecüzü salatu aleyhi fil mescidi i̇şte Ne diyor İmam-ı Münevvi? namazı mescitte kılınabilir. Namazgahta kılınabileceği gibi demiyor. Şeyh Albani diyor ki وَلَوْ اَنَّهُ اَظَّافَ اِلٰى ذَٰلِكَ نَحْوَ قَوْلِهِ وَتُسَنُّ سَلَّةُ عَلَيْهَ فِي الْمُسَلَّةَ لَا اَصْوَابِ Şayet diyor cenaze namazı namazgahta da kılınabilir. Onu kılmak da sünnettir deseydi ne yapmış olacaktı? İmam Nevi Rahimahullah diyor. Tam sünnete isabet etmiş olacaktı. Buradan anlıyoruz ki arkadaşlar sünnet ne yapılabiliyor? Bu şekilde alimlerin o konuda Gözden kaçırmasından sonra insanlar alimin sözüne bakarak. Halbuki hadisleri gördünüz. Buhari'de, Müslim'de ve diğer sünnet kitaplarında ne var? Sürekli sahabenin o namazgahı tarif ederken ne diyorlar? Cenazelerin kılındığı yer. Caminin dışını vasfettiriyor. O kadar açık. O kadar hayatın içinde olan bir yer. Ama nedir? Ee, bu hadis kitaplarından, hadis ilminden uzak olunca sünnetlerde ne yapılıyor bu şekilde bazen? unutuluyor. 73. mesela imam nerede durur? Diyor şey kalban rahimehullah ve yaqifu'l imamu wara'a ra'sir rajuli wa Eğer cenaze erkekse imam cenazenin neresinde duruyor? Başının önünde duruyor. Yani önüne bir erkek cenaze geldi, namaz kıldıracaksın. Nerede kıldırıyorsun? Başının önünde duruyorsun. Eğer kadın ise cenaze ortasında duruyorsun. Konuyla alakalı burada şeyh albani rahimahullah an ebi galibin galibinil hayyat kâle şahittu enes ebni malik salli alâ cenazeti raculin. Diyor ki ebu galibin hayyat malik'in diyor bir adamın cenaze namazını kılarken erkek adamın cenaze namazını kılarken gördüm şahit oldum. Fekâme'inde rasihi, bakın sahabe konuştuğunu biliyor arkadaşlar. Ne yaptı diyor. Başının önünde durarak namaz kıldı diyor. Falamma rafa uti bi jenazati min Quraysh aw min al-Ansar. ya da baş, diyor, Ensar'dan bir kadın getirildi. Adamın namaz adama kıldıktan sonra cenazenamızı. Faqila lahu Hamza hadi jenazatu fulana ibneti fulan fasalli alayha dediler ki bu falancanın kızı falancadır. Bunun cenazesini de kıl. Fasalli alayha. Enes radıyallahu anh, onun da cenazesini kıldı. فَقَامَا وَسَتْ وَسْتَهَا Neresinde durdu? Cenazenin kadının ortasında durdu. <gülüyor> Tabi diyor ki وَفِينَا عَلَىٰ Ziyad زِيَادَ الْعَدَو۪ي Tabiinden Bakıyor ki Enes radıyallahu anh, Erkeğin başının ucunda duruyor Kadının ortasında duruyor diyor ki Ravi ala ve tabi diyor ki hemen ilim alacak Bakın taassut yok Enes yaptıysa bilir Peygamberin sahabesi demiyor diyor ki ya eba hamza ey Enes ey Ebu Hamza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de senin yaptığın gibi mi yapıyordu sünnet bu mu yani Sünnet bu mu ''Ve minel mer'ati haythu kumte kâle na'am'' Enes ki, evet. Peygamber de böyle yapardı. ''Feltefet eyleynel Sonra tabiinden olan ala diyor ki ''Fe kâle Bu sünneti ne Koruyun Kor bu sünneti Ezberleyin. Bu Ebu Davud'lerimizi rivayet etmiş. İkinci hadis, Semur ibn-i Cundub, halfen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ve sallâ alâ ummi ke'bin mâted ve hiyye nüfesâ. Peygamber aleyhi ve sellem, ummi iken, loğusayken ne yapıyor? Cenazesini kılıyor, ölüyor kadın. Ve kâme Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, lissalâti aleyhâ vastâhâ, aleyhissalâtu vesselâm. Kadının neresinde duruyor? Ortasında duruyor. İlham Bukhari'de ne var? Kitab-ul Hayd, Hayd kitabında bir bab var. Diyor ki, bab-u sallâti al vesunnetuha hay nifesale olsa olan kadınların cenaze namazının kılınması ondan sonra orada şu hadisi getiriyor annemra atan ma'tefi batn'in Bir kadın karın arasında yani lozalıktan öldü fasalli aleyha en nebi sallallahu aleyhi ve sellem faqama wasataha onun cenaze namazını kıldı neresinde durdu ortasında durdu Düyhiman Malban rahimehullah wahtarehu diye eee diyor ki min inda ee... Bu görüşü diyor İmam Şafii Ahmet İshak ne yapmıştır tercih etmiştir. İmam Şevkani de demiştir ki hak hak olan görüşte budur. Yani kadının ortasında erkeğin de başının tarafında durmak. Wahtaro ba'du alhanafiyye. Bazı Hanefi alimlerden bazıları hepsi olmazsa ne yaptılar? Bu görüşü seçtiler. Bel huwa qawlun li Ebu Hanife ta nafsihi, kema Hidaye. Ve Ebu Yusuf'a ayda kema şerh el Maani li İmam Tahavi ve rağehu ala kavlihim diğer. <gülüyor> bu diyor İmam Ebu Hanife'nin görüşü olduğu gibi İmam Ebu Yusuf'un da görüşü bu şekildedir. İmam Muhammed'in de görüşü budur diyor. Evet. Burada zannedersem şey var. İmam Ebu Hanife'nin görüşünün bu olmadığı var. Burayı bir müracaat edelim. Ondan sonra şey yapalım. Şu şey Albani Rahim Oğla burada daha önce bir tevil naklediyor. Diyor ki burada. Yükümlü mü? İmam Tahiye, pardon, bu Şeyh Alban bu görüşü tercih etmediğini söylüyor. İmam Tahiye, İmam İmam Yusuf'un görüşü olan Sünnet'in de o görüşte olmasına rağmen neyi tercih ediyor Muhammed'in Muhammed'in ki, Yüklü pardon, bu İmam Tahavi'nin bu görüşü tercih etmediğini söylüyor. Yani İmam Tahavi, İmam Ebu Hanife'nin, İmam Yusuf'un görüşü olan Sünnet'in de o görüşte olmasına rağmen neyi tercih ediyor İmam İmam Muhammed'in görüşünü tercih ediyor. İmam Muhammed'in görüşü ne? ki Erkeğin de kadının da neresinde durur? <gülüyor> göğüs hizah arasında durur. Bu diyor İmam Muhammed'in görüşüdür diyor İmam Taha'bi. Ve şundan hüccet getiriyorlar. Çünkü diyorlar ki göğüs tarafında ne vardır? Kişinin kalbi vardır. Kalp göğüs tarafındadır. Ve fî nurul iman. İmanın nuru nerededir? Kalptedir. Feekûnul kıyamu indahu işareten ile şefaati li eğer İmam cenaze namazını orada yani kalbine, kalbiniz aslında kıldırırsa, orada ne işaret var? Orada imana işaret var. O imanın ona şefaatçi olacağına işaret var gibi. Ne yapılıyor? Tevillere başvuruluyor. İmam-ı Tahavi de bu tevil yapıyor. i̇mam Muhammed'in de görüşünün bu olduğunu söylüyor. ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ اَب۪ي حَن۪يفَةَ الْاَوَّلِ وَاَنَّوْ اَحْتَجَّ بِقَوْلِ اَنَسْهُ وَالسُنَّا Sonra İmam Tahvi Rahim Allah, İmam Ebu Hanife'nin ilk görüşü, yani Ebu Hanife'nin kendi görüşünü zikrediyor. Ne o Ebu Hanife'nin görüşü? Enes'in de sünnet olduğu, sünnet dediği Enes hadisi. Erkeğin başında, kadının ortasında olduğu. Sonra da bununla alakalı teviller getirdi diyor. Şeyh Albani diyor bildiğiniz üzere diyor, bu teviller nedir? Açık olan sünnete muhaliftir. Gördüğünüz üzere Peygamber Aleyhissalatu vesselam erkekle ve kadının cenazelerinde ne yapıyor? Farklı bir şekilde duruyor. Dikkat ederseniz mezhep içinde dahi ne yok? Bir ittifak yok. Yani Hanefi mezhebinin görüşü ne dendiği zaman mezhep içindeki kimin görüşünün tercih edildiği de o alimin tercihine göre değişebiliyor. Yani İmam Tahavi bu konuda Hanefi mezhebinin içinde Kimin görüşünü tercih etmiş? İmam, Muhammed'in görüşünü tercih etmiş. Ama mezhep içinde İmam Ebu Hanife'nin ve İmam Yusuf'un hangi görüşü var? Başka bir görüşü var. O da hangi görüşü? Erkeğin başının ucunda, kadının da ortasında ne yapılması? İmam'ın durması. İleride gelecek mesela tekbirlerle alakalı, Hanefi mezhebiyle alakalı Şeyh Albani yine konuşuyor. Mezhep içindeki konuyla alakalı. Mesela Ebu Hanife'nin cenaze namazındaki görüşü ney? Tekbirlerde. Her tekbirde elin kaldırılması görüşünde Ebu Hanife'nin. Ama Hanefi mesela bugün ne yapıyor? Al He, el kaldırmıyor. Allah, Ebu Hanife'ye de ne yapıyor? İşaret ederek diyor ki yani Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan bir rivayet yok onun cenaze namazında ellerini kaldırdığıyla alakalı. Rivayet ney? Kimlerden geliyor? İbn-i Ömer'den geliyor, sahabeden geliyor. Gelecek konusu geldiğinde. Diyor ki, yani cenaze namazında ellerini kaldırmanın sünnet olduğunu söylüyorsun ey imam. Bununla alakalı peygamberimizden merfu bir rivayet yok. Ama öbür tarafta peygamberimizden kaç tane sahabe ne yapmış? 18 kişi sahabe namazda el kaldırmayı rivayet etmiş. Bunun niye sünneti olarak söylemiyorsun? Ne acayip bir iş. Şeşek Albani Rahim burada ne yapıyor? Tatlı bir şekilde bir eleştiri de bulunuyor. sistemde bulunuyor. İnşallah konusu gelince ne yapacağız ona değineceğiz. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah devam edeceğiz. Havalar sıcak olunca arkadaşlarım da dinleme potansiyeli biraz düşüyor. Subhanakallahumna ve hamdik. <Sessizlik> Aşhedü la ilahe illa ente estağfurullah. Tuhu